1342 numaralı konu, Übey'in tavsiyesi, yoldan ve sünnetten ayrılmayınız, yeryüzünde hiçbir kul yoktur ki, yol ve sünnet üzerinde olup da, Rahman'ı zikredince, Allah korkusundan gözlerinden yaş aksın da, Allah ona azap etsin, ve yeryüzünde hiçbir kul yoktur ki, yol ve sünnet üzerinde olsun, Allah'ı içinden zikredince, Allah korkusundan titresin de yaprakları kurumuş bir ağaç gibi olmasın, Böyle bir ağaca şiddetli bir rüzgar değdiğinde yaprakları nasıl dökülüyorsa, onun günahları da öyle dökülür. Allah yolunda ve sünnete uygun amellerde yavaş yavaş yürümek, Allah yolunda ve sünnete aykırı yolda koşmaktan daha iyidir. Öyleyse siz de, amellerinizin ister yavaş, ister süratli olsun Hz. Peygamberin yol ve sünnetine uygun olmasına gayret gösterin.